Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzülü üzeriniz olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir hanım kardeşimiz, hocam diyor hanımlara yapılan yumurta nakli caiz midir? Doğacak çocuk yumurta sahibine mi yoksa taşıyan kadına mı ait olur diye sormuş. Şimdi burada e, tabii kadının normal doğum, ee, yapamaması durumunda tıbbi bir tedavi amaçlı olmak kaydıyla aslında nikahlı eşler arasında olmak şartıyla diyoruz. Ee, dışarıda zigot meydana getirme yani erkeğin spermi kadının yumurta hücresi alınarak e, dış ortamda e, bunlar bir araya getirilerek zigot teşekkül ediyor tek hücre haline geldikten sonra da e, tekrar e, annenin rahmine nakil yapılarak e, doğum yapması sağlanabiliyor günümüzde. E, bunun şartı diyoruz biz, nikahlı e, karı koca arasında olmak şartıyla bu tıbbi bir tedavi kapsamına girer ve caiz olur. Fakat tabii ki erkeğin yetersiz olması, yani sperminin yeterli olmaması durumunda bunu biz başka sağlıklı bir erkekten alalım, bir kadına yükleyelim. Taşıyıcı anne olarak o kadın bu çocuğu doğursun, dolayısıyla nikahlı kocasının da çocuğu sayılsın kesinlikle diyemeyiz. Yani yabancı bir erkekten alınan e, sperm eğer kadının yumurta hücresiyle birleştirilir dışarıda, dış ortamda bile olsa, zigot meydana getirilirse... Bu bir çeşit e, dolaylı zinaya benzeyen, aynen zina olayında olduğu gibi yabancı bir erkekten kadının çocuk sahibi olması anlamına gelir. Zaten daha sonra çocuk doğunca bu dena testine gönderilirse dolayısıyla e, hiç ilgisi olmayan dışarıdan spermi alınan erkeğin çocuğu olarak görülecektir. Yani nikahlı kocasının çocuğu olarak bugünkü tıp bilimi bunu ortaya zaten koyamayacaktır. O yüzden kesinlikle bu yola gidilmemelidir. Yani kısaca nikahlı karı koca arasında olmak şartıyla tedavi kapsamına girdiğinden dolayı bu şekil e, yumurta nakli veya spermle yumurtanın efendim dışarıda döllendirilmesi yoluyla oluşturulacak zigotun anneye nakledilmesi suretiyle olacak bir doğumun caiz olabileceğini bugün söylüyoruz. Çünkü İbn Abidin Günümüzden e, bir buçuk asır önceki dönemde, 1825'li yıllarda e, yaşamış İbn-i Abidin, o yıllarda vefat etmiş. Dolayısıyla daha o zamanki dönemde e, hamile kalamayan bir kadının nikahlı kocasından hamile kalması için dışarıdan yardımcı olunabilir demiş. Dışarıdan yardımcı olunarak... E, nikahlı karı koca arasında kadının hamile kalması sağlanabilir anlamında İbn-i Abid'in fetvayı vermiş. Yani bu anlamda e, tedavi kapsanıma girer diyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, dinler arası diyalogtan ne anlamalıyız? Böyle bir diyalog caiz olur mu diye sormuş. Şimdi dinler arası diyalog tabii ki Müslüman olan ilim ehliyle diyelim Hristiyan veya Yahudi olan ee, bir takım kişilerin, rahiplerin, papazların veya alttan birilerinin bir araya gelerek müzakere etmeleri, konuşmaları, e, dini anlamaları anlamında karşı sorular sormaları Peygamberimiz zamanında da olmuş. Buna biz diyalog diyelim ne diyersek diyelim ama bizim açımızdan düşündüğümüz zaman bu İslam'ı tebliğ için bir fırsat olmalıdır. Yani İslam'ı tebliğ etmemize yardımcı olacaksa onlarla görüşülür deliller ortaya konur. Münakaşa e, konu müzakere edilir. E, ve biz tabi İslam'ın hak din olduğunu tebliğ etmek durumunda kalırız. Karşı tarafa tebliğ ederiz ve onun e, mühtedi hidayete ermesine vesile olmaya çalışırız. Bu şartla olunca bunlar da diyalogdan ziyade, ziyade İslam tebliğ olur. Dedi ki, bununla ilgili Allah Resulü döneminde üç tane hadise zikredebiliriz. Bunlardan bir tanesi Habeştan e, hicreti oldu bildiğimiz gibi. Mekke döneminden müşriklerin aşırı baskıları sonucunda bir takım Müslümanlar Habeştan'a e hicret ettiler ki bunların sayısı 103'e kadar ulaştı. Bunların aralarında 810 kadar da hanım da vardı. Hatta e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habibe mesela de, e, kocası yolda vefat edince peygamberimiz de Habeş Necai kralı vasıtasıyla evliliği sağlandı peygamberimizin Habeştan'dayken eşi olduğu Ümmü e, Ebu Süfyan'ın kızı. Dolayısıyla Habeştan'da Müslümanlar işte kaldığı süre içinde Habeş kralına tebliğ yapma gerekti. Sordu Habeş kralı. Siz dedi kimsiniz? Neysiniz? Muhammed nasıl bir insandır? Size neleri anlatıyor? Kur'an denilen kitap nasıl bir kitaptır diye sorular sorunca. Dolayısıyla Meryem suresini ee, baş taraftan Cafer Tayyar Hazretleri okudu. Habeş Kralı da dinledi bunu. Ee, Nesra zelke ise bin Meryem kabla akledi fihiyem terun ayetine gelince gözyaşlarını tutamadı Habeş Kralı. Ağlamaya başladı. İşte Meryem oğlu İsa budur. Tabi yukarıda Hazreti Meryem anlatılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu anlatılıyor. Efendim e, beşikte konuşmaları falan ayet-i kerimelerde anlatılıyor. Bütün bunları dinledikten sonra Habeş Kralı e, gözyaşları içinde yeter dedi. Bu Allah'ın gönderdiği İsa'ya da Musa'ya da gönderdiği ilahi kitabın bir benzeridir. Aynısıdır. İslam'ın hak dini olduğuna kanaat getirim dedi ve İslam'a girdi rivayete göre Habeş kralı. Ve dolayısıyla bu karşılıklı görüşmeler sonucunda İslam tebliğ edilmiş oldu. E, Habeştan kralı ve çevresi Müsl Müslüman oldu. Ondan sonra bildiğimiz gibi vefat edince de Allah'ın Resulü Habeş Kralı'nın vefatını Cebrail Aleyhisselam tarafından öğrendi ve cenaze namazını e, cenaze namazını kıldırdı. Gıyabi cezale, cenaze namazı diyoruz buna biz. ve Dolayısıyla e, yanında bulunma imkanı olmayan durumda gıyabende cenaze namazı kılınması örneğini peygamberimiz Habeş Kralı üzerinde verdi. Birisi bu mesela. Diğeri Necden Hırsiyanları olan görüşme var. Medine dönemin sonlarına doğru. Bu Yemen tarafına Müslümanlar yayılmış. Allah Resulü oraya Muaz bin Cebel'i ve valileri görevlendirmiş. Dolayısıyla Yemenle Hicaz arasında eee Necran Hristiyanları diye işte 13-15.000 kişilik bir aşiret, kabile Hristiyan kalmış. İstanbul Ayasofya Kilisesi'ne bağlı. Orası destekliyor kendilerini. İslam'a girmeyin. Biz arkanızdayız diyor İstanbul tarafı. Ve onlar da İslam'a girmemişler. Yıllar geçince bakmışlar her taraf Müslüman oluyor. Ortada kalmışlar yani. Bu sefer demişler bizim bir görüşme yapmamız lazım Muhammed'le sallallahu sellem. Ee, İslam'ı bir dinleyelim, anlamaya çalışalım ve ya da bir anlaşma yaparız. Güvenlik anlaşması yaparız demişler. Ve altmış kişilik bir heyet hazırlanmış. Kabile başkanlarından, rahiplerden, e, Hristiyan bilginlerinden e, giyinmişler, kuşanmışlar. Kıymetli hediyelerle Medine'ye gelmişler. Ne zaman? Öğlen vaktinde. Mescid işte tam peygamberimiz namaz kıldırırken bir kısmı içeri girmiş. Peygamberimizi ve sahabeleri izlemişler namaz kılışlarını. Namazdan sonra Hazreti Ömer yanına gelmiş ilk önce işte tanışmanın şeyin arkasından eee geldiklerini geldikten anlayınca işte demişler biz Muhammed'le görüşme geldik ama önce biz de demişler ibadet ayin yapmak istiyoruz mescitte. Hazreti Ömer olmaz demiş. Burası bizim mescidimiz. Sizin ayin yeriniz değil. Bu arada peygamberimiz gelmiş yanlarına. İşte bir selamlaşmadan tanışmanın arkasından ee, Hazreti Ömer'e nedir durum demiş. Ya Resulallah, böyle böyle sizinle görüşmeye gelmişler ama Necran heyeti önce mescitte ayin yapmak, ibadet yapmak istiyorlar. Bırakın demiş peygamberimiz. Kendi şeylerini, ibadet şeylerini yapsınlar. Burası Allah'ın mabedidir, mescididir. Biz çıkalım dışarı demiş. Onlar ayinini yapsınlar. Peygamberimiz ve sahabeler dışarı çıkmışlar. Eee Necran heyeti içeride kalmış. Mesnebeviydi. Ve bir ayin ya ibadet yapmışlar. Nasıl ibadet yaptıklarını tabii kaynaklarda bir hayli araştırdım. Açık bilgi yok. Keşke sahabelerden birisi geride kalıp da onları gözleseydi, gözlemleseydi. Şöyle şöyle yaptılar, şu duaları okudular, şunları söylediler deseydi elbet çok güzel olurdu. Ama kendi usullerine göre orada bir ibadet yapmışlar. Rükülü, secdeli bir namaz mı kıldılar, başka bir ibadet mi yaptılar? Çok açıklık yok. Ama Allah Resulü buna izin vermiş o gün için. Neyse dışarıda görüşmeler başlamış. Görüşmeden arkasından birkaç gün, 3 kişi, 4 kişi bir heyet seçmişler aralarından. Allah Resulü'yle özel görüşmek üzere onlar kalmış bir bilim heyeti diyelim. Fakat konuşurlarken ikide bir de Hazreti İsa'dan söz açılınca haşa Allah'tır, Allah'ın oğludur diyorlar Hazreti İsa için peygamber rahatsızlık duyuyor. Ya böyle demeyin diyor. İsa Allah'ın haşa oğlu da değildir, ilah Allah da değildir. Sadece Allah'ın diyor babası dünyaya getirdiği bir beşerdir. Son benden önceki bir peygamberdir diyor peygamberimiz Hazreti İsa için. Ondan sonra tekrar laf atalıyorlar, bunu yine tekrarlıyorlar. En sonunda Allah'ın resulü Peki diyor İsa'nın haşa Allah'ın Allah oğlu Allah olduğuna dair kanıtınız nedir? Deliliniz nedir diyor. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Bunu İsa mı söylemiş? Bir size bununla ilgili vahiy mi gelmiş? Hangi bilgiye dayanıyorsunuz, dayanıyorsunuz demiş Peygamberimiz. Onun üzerine evet demişler sağlam kanıtlarımız var. Nedir? Ve efendim İsa demişler kalabalık insanların arasında ee, olağanüstü, ilah, ancak ilahın yapabileceği işler yaptı. Ne yaptı demiş Peygamberimiz? Efendim, çamurdan kuş benzeri bir şekil yapıyordu İsa. Üflediği zaman canlanıyordu, kuş uçup gidiyordu. Topraktan e, kuş şekli yapıp canlandırmak ilahlık alametidir demişler. Bir tanesi bu. Ondan sonra İsa demişler, silme ama olan birisine elini mesettiği zaman gözü açılı veriyordu. Baras hastalığı ona mes ettiği zaman e, deri hastalığı iyileşiveriyordu. En önemlisi de diyorlar mezardaki ölüyü mezarı açıp kalk deyince ölü kalkıyordu, diriliyordu yani. Ölüyü diriltmek Allah ilaha mahsustur. İsa bunu yapıyordu diyorlar. Peygamberimiz bu dedikleriniz doğru diyor. Bunları bana Kur'an-ı Kerim haber verdi. Gerçekten Hazreti İsa bunları yaptı ama Mucize olarak yaptı diyor. İsa'nın mucizeleri bunlar. Benim de mucizelerim var. Başka peygamberlerin de olağanüstü mucizeleri oldu. Diyor peygamberimiz. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran Suresi 49. 49. ayet okumaya başlıyor Allah'ın Resulü. Zaten diyor Cenab-ı Hak bana bunlar haber verdi. Ve ayet-i kerimede şöyle bulunuyor. Ve i̇şte Rasûne illâ beni İsrail'e İsa dedi ki ben İsrail oğluna bir peygamber olarak gönderildim. Ve onlara dedim ki enni ehluk e, enni kadci tüküm ve ayetim mi Rabbiküm bense Rabbinizden bir ayet bir mucize getirdim. Yani bir takım mucizeler getirdim. E, dedi İsa ve bu mucizelerden bazılarını söylemeye başladı. Nedir bunlar? enni ehluk minattığını ke heydet tayri ben çamurdan kuş benzeri bir şekil yaparım e, fen fuhu fihi ona üflerim tehkün tayran kuş olup canlanır uçar gider ama bir iznillah ilavesi var diyor peygamberimiz. Yani Allah'ın izniyle bu olur. Allah'ın izniyle çamurdan kuş şekli yaparım üfleyince canlanır uçar gider. Ama bu Allah'ın izniyle olur yani mucize olarak olur. Ben yapıyorum demiyor Hazreti İsa. Ve üllek mehe vele lebrasa. Dolayısıyla ben silme ama olan kişiyi gözünü iyileştiririm ve baras hastalığı olanı iyileştiririm. Ve mevta, ölüleri de diriltirim biiznillah ama Allah'ın izniyle bunları yaparım diyor. Ve dolayısıyla e, mucize şeklinde Hazreti İsa bunları yaptığını e, ümmetine açıklamış. Haşa ben kendim yapıyorum, ilahlık gücümle yapıyorum diye Hazreti İsa'nın böyle bir beyanı bilgisi yok. Peygamberimiz bunları e, Hristiyan heyetine söylemiş, İsa budur. Ve Allah'ın bir peygamberidir, beşerdir, babası dünyaya gelmiştir. Bunun dışında İsa'da ilahlık e, aramayın, haşa Allah'ın oğlu da demeyin diyor. Fakat yine onlar bunda ısrar edince e, onun üzerine e, ruhul kudüs hakkını ne dersin demişler peygamberimize. Ve, ve yedin bir ruhul kudüs ayetinde onu okumuş peygamberimiz. E, Biz İsa'yı ruhul kudüsle destekledik. Heh, ruhul Kudüs'ü bak siz de kabul ediyorsunuz demiş bu sefer bazı Hristiyan kurnaz rahipler. Ee, bu da bize yeter demişler. Ruhul Kudüs'ü yani Tesis e, ila üç ilahtan birisini sen de kabul et. Bak Kur'an'a da girmiş gibi yanlış yorumlayarak bu ayeti e, çoğu inanmamışlar. İçlerine inanandan da bahsediliyor. Ama heyet kısaca e, güvenlik anlaşması yaparak ve e, bir vergi ödemeyi de cizce vergisi ödemeyi de kabul ederek Medine'den ayrılmış. Ve dolayısıyla İslam'ı böylece onlara tebliğ etme fırsatı doğmuş. Yani diyalog dendiği zaman onlarla görüşme sadece İslam'ı tebliğ anlamında bizim işimize yarar ve görüşmeler bu amaçla yapılır. Yoksa biz de sizin dininizi bir anlayalım ne diyorsunuz. Yani belki de sizin dininiz doğrudur anlamında. Eşit görüşmeler söz konusu olamaz. Ve İslam tarafı daima kendi hak dinini ki doğru din budur, son din İslam'dır bunu tebliğ etmek amacıyla görüşmeler yapabilir. Bir de bunun yanında e, bu şeylerle ilgili e, özellikle Heraklius'le Şam'da bir görüşme olmuş. E, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Medine Münevvere'nin yerleyen yıllarında Dihye bin bir halifet Kelbi diye bir sahabeyi elçi olarak Şam'a göndermiş. Heraklius'un Şam'a geldiğini öğrenince İstanbul'dan Bizans'tan Heraklius'tan ona bir mektup vermiş elle. O mektuba ehli kitabı İslam'a davet eden uzunca ayet kiremi de yazmış. Yani tebliğ amacıyla Peygamberimiz Dihye'yi elçi olarak mektupla göndermiş Şam'a. Dihye Şam'a gelmiş, komutanların falan toplantıda bulunduğu bir sırada. Bizans imparatoruna mektubu takdim etmiş. Böyle böyle Medine'den Muhammed'den sana mektup getirdim. Böyle böyle son din olan İslam'ın peygamberi olan Muhammed sana bunu gönderdi deyince mektup açılmış. Arapça bilen bir Rum onu Rumca'ya çevirmiş topluğun huzurunda. Ve rivayete göre Heraklius bunları dinledikten sonra İslam'ın hak din olabileceği kanaatine varmış ama komutanlar homurdanmaya başlanınca biraz ortalık karışma ihtimali zuhur edince kendini gizledi diye de rivayet ediliyor. Ama bir ara e, Hz. Muhammed'in son peygamber olabildiği, o, olduğuna kanaat getirdiğini de ifade etmiş. Muhammed Hamidullah'ın elbette ikus siyasiye diye siyasi belgeler, vesikalar ismini verdiği kitabında... Ee, bu necran hısyanlarıyla olan görüşmenin e, bazı müzakere notlarında da Muhammed Hamidullah oraya eklemiş. Heraklius'un bu görüşme sırasında söylediği bazı sözler var. Orada hatta ben Medine'ye kadar gidebilsem keşke Muhammed'le görüşebilsem ona hizmet etmeyi, eline su dökmeyi e, yardımcı olmayı arzu ederdim gibi ifadeler de kullanmış ve dolayısıyla Oradan Heraklius'un gizli bir Müslüman olabileceği yönünde bazı kanatlar da ortaya çıkmış ama bunu ilan etmemiş ya da edememiş diyebiliyoruz. İşte orada da dikkat edilirse Dihye aslında İslam'ın son din olduğunu tebliğ etmek, bunu duyurmak üzere gelmiş. Ve mektuba da zaten ehli kitabı İslam'a davet eden, hak dine davet eden bir ayet-i kerim var. Ya ehler kitap diye başlayan. O ayeti kerimeyi peygamberimiz uzunca ayeti mektuba yazdırmış ve dolayısıyla o ayetler de okununca böyle bir kanaat ortaya çıkmış. Onun için bu gibi görüşmeler İslam'ı tebliğ amaçlı olduğu sürece faydalıdır. Böyle bir tebliğ amacı olmayan diyalogdan tabii ki söz edemeyiz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, kar payı ve faizi birbirinden nasıl ayıracağız? Kar payı nedir, faiz nedir? İkisini birbirinden nasıl ayıracağız? Şimdi tabi faizin tanımı şu bildiğimiz gibi Allah Resulü döneminde cahiliye ribaz denilen riba faiz ee, mesela birisi ödünç para veriyor birine diyelim yüz altın lira veriyor borçlanıyor bir borcu var yani daha doğrusu bu bir yani ticari alışverişten doğabilir vadeli alışveriş sebebiyle veya karca sen ödünç olarak verilmiş olabilir yüz altın lirayı diyelim üç ay sonra ödeyecek ödeyemiyor ve geliyor ben bu parayı ödeyemiyorum, bana süre ver diyor. 6 ay süre ver, ee, borç 136 altın olsun diyor. İşte karşı daha doğrusu alacaklı 106 liraya çıkarırsan borcu yüzde 30 ilave edersen izin veririm diyor. 6 ay beklerim. Tamam diyor taraf. Başka şansı yok çünkü ödeyemiyor. 6 ay geliyor, yine ödeyemiyor. Bu sefer Yeniden bir 6 ay daha istiyor, süre istiyor borçlu sıkıştığı için. Bu defa alacaklı tamam diyor sana bir yıl süre verdim ama borcun 206 altın liraya çıktı diyor mesela. Bu şekilde katlanarak borç arttırılıyor ve sonunda tabii ki borçlu bunu ödeyemeyecek, iyice ödeyemeyecek duruma düşüyor. Malı mülkünü her şeyini kaybediyor, bazen ailesini kaybediyor. Daha önceki yüzyıllarda kendisi esir köle durumuna da geliyor borçlu. Çünkü ödeme imkanı yok. Ne yapsın? Hırsızlık mı yapsın? Gaz mı yapsın? Neyle ödesin? Dara düşen kişi. İşte onun o sıkışık durumdan, irade fesadı halinden yararlanarak alacaklı bastırıyor, borcu yükseltiyor. İşte o fazlalıklar riba, faiz adını alıyor. Buna cahiliye ribaz deniyor. Yani daha çok günümüzdeki tefecilik diyebileceğimiz şekilde ölçüsüz, kontrolden çıkmış, borçlunun e, iradesi, sağlam iradesi söz konusu olmaksızın fasit iradesiyle kabul, el, kabul etmek zorunda kaldığı fazlalıklar riba kelimesiyle ifade edilmiş. Tabi bu o dönemdeki bu fazlalıklar yerine daha sonraki hadis-i şeriflerde bu az olsun çok olsun hani haramın azı çoğu olmaz manasında eğer gerçek riba faizse para hareketlerinde para borçlanmalarında, para ne kadar borçlanıldıysa o kadar verilir. Onun üstünde olan fazlalık riba adını alır şeklinde, az olsun çok olsun şeklinde faiz tanımı tabii ki genişletilmiş. Yani cahiller riba dediğimiz tefecilik anlamındaki faiz, daha sonraki karzasyen ödünç vermelerde diyelim yüz altın lira verdik o döneme göre. Yüz altın lira almamız gerekiyor. Bunu yüz bir altın olarak alsak, altın lira olarak alsak bu yüzde bir fazlalık riba adını alıyor Peygamberimiz zamanındaki uygulamalarda. Tabi bunu daha önce de ifade ettiğimiz şekliyle altın ve gümüş dışındaki paralardaki ödemelerde enflasyon farkı dediğimiz kağıt para sisteminden kaynaklanan diğer kaybı bunun dışında müteahare edilebilecek bir konu. Yani onu yine altına, altın kuruna eşitleyerek veya işte günümüzde tefetüfe dediğimiz eşya fiyatları ortalamasına endekslemek suretiyle bir hesap çıkarmak gerekirse altın ve gümüş dışındaki para çeşitlerinde o zaman yine gerçek riba dediğimiz faiz dediğimiz kısmı hesaplamak az bile olsa reel faize girdiği anda yüzde bir bile olsa tabii ki harama girilmiş olur. Ama hiç harama girmeyecek derecede e, enflasyon oranındaki fazlalığı, e, paranın değer kaybı sebebiyle, riba kelimesini kullanmaktan ziyade, işte enflasyon farkı, enflasyon miktarı kadar gibi ifadeler kullanılıyor. Efendim, burada kısa bir ara vereceğiz. Efendim, bizi dinlemeye devam ediniz. Efendim Sohbetimize devam ediyoruz. Bir kardeşimiz, bu kar payı ve faiz arasındaki farkı sormuştu. Biraz önce faiz üzerinde bir miktar durduk, faizin ne olduğunu. Kar payı dediğimiz zamanda da tabii anlamamız gereken İslam'a göre meşru olan bir alışveriş var orta yerde. O malın üzerine biz kar ekleyerek alış fiyatının üzerine kar ekleyerek satış yapıyoruz. İşte o kar kısmına rıbıh deniyor. Faiz denmiyor. Kar tabiri kullanılıyor. Mesela şöyle diyelim. Bu kitabı ben 20 liraya aldım. 2 lira üzerine ilave ediyorum. 22 liraya satıyorum desek mesela. Bu iki liranın adı rıbıh olur, riba olmaz. kar olur yani. Veya bu kitabı ben 20 liraya aldım, yüzde on üzerine kar ekliyorum. Yüzde on diyebiliriz. 22 liraya satıyorum dedik. Ya da yüzde yirmi faiz ekledim üzerine bu kitabın, satıyorum desek mesela. Yanlış bir cümle kullanmış oluruz. Bu yüzde yirmi fazlalık riba olmaz ve... Rıbıh olur, kâr olur yani. Hülasa mal alışverişlerinde, satışlarında e, ilave ettiğimiz bu fazlanın adı faiz değil, kardır, rıbıhtır yani. Rıbıhla ribayı birbirine karıştırmama gerekir. İşte finans kurumları da günümüzde havuzdaki parayı işletirken hep mal alım satımında kullandırırlarsa kontrollü şekilde, araba alım satımı, daire alım satımı... Emlak işinde efendim arsa olur, tarla olur neyse. Makine olabilir, ham madde olur. Gıda maddeleri olabilir falan. Bütün bunların alım satımında peşin parayla aları alıp vadeli olarak satmak, devretmek yoluyla ticaret yapılırsa mal üzerinde yapılan bu muamelede meydana gelen fazlalık rıbıh adını alır. Yani kar kapsamına girer. Rıba ile faizle alakası olmaz. Demek ki nakit parayla olan konularda faiz devreye girebiliyor. Ama tabi bunun yine isnaları var. Nerede var? Mesela döviz bürolarında var. Şimdi döviz burasında parayı parayla satma var mesela. Ben bin lira, efendim dolar alacağım dediniz. Karşıda olan parayı verdiniz. İşte iki bin iki yüz otuz lira verdiniz diyelim. Bin doları aldınız. Alışveriş bitti peşin olmak şartıyla. Veya euro alacağım dediniz. Dolayısıyla Türk lirasını verdiniz. Bin euroyu aldınız. Peşin olmak şartıyla döviz bürosunda tabii ki e, bu euroyu işleten kişi alım-satım farkını kar olarak alabilir. Peşin olmak şartıyla. Bu da caiz olur. Bir tek buralarda var. yani Para hareketinden, ticaretinden döviz bürolarından saraflardaki e, altın ve gümüş satışlarında kar caiz görülmüş peşin olmak şartıyla. Vade girdiği anda ise orada ya fazlalık ribası veya en azından nesiye ribası deniyor ona. Hiç e, fark eklenmese bile vade girdiği anda e, para ve altın satışlarına e, adı nesiye ribası ya da fazlalık ribası olabiliyor. O yüzden onların kendi içinde kurallarına göre işletilmesi de gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam e, hocam diyor... İslami katılım bankalarının yıl sonu kar zarar hesaplarını yapmadan dönem başlarında belli bir yüzde oranı belirterek kar dağıtacaklarını söylemeleri doğru mudur demiş. Kesinlikle doğru değildir. Yani daha önceden İslami bir bankanın biz önümüzdeki 3 aylık dönem için şu kadar kar vereceğiz. 6 aylık dönem için bu kadar. 1 yıllık para yatıranlara şu kadar kar e, gelir vereceğiz deseler bu faize girer. Çünkü taahhüt edilmiş anlamına gelir. Onların e, kesin olarak şu kadar vereceğiz yerine mesela geçmiş döneme ait tecrübelerini yansıtabilirler. Geçmiş üç aylık dönemde şu kadar verdik mesela. Geçmiş bir yıllık dönemde şu kadar yıllık yüzde on iki, yüzde on bir neyse yüzde on üç kar verdik para yatıranlara diye İlan yapsalar bu caiz olur. Neden? Geçmişe yönelik olan bir açıklamadan ibarettir. Geleceğe yönelik olursa, geleceğe yönelik olan taahhüt anlamına gelir ve faize girer. O yüzden finans kumlarının önümüzdeki dönemlere ait olmak üzere şu kadar kar vereceğiz diye taahhütte bulunmaları faiz anlamına gelir. Böyle bir ilan yapmamaları gerekir. Yani gazetelerde falan böyle bir ilan yaparlarsa bu yanlış olur. Taahhüt anlamına gelir ve faize benzer ya da faiz gibi olur. Ona girmemeleri lazımdır. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, boşanmadan sonra verilen nafaka mehir yerine geçer mi? Hayır geçmez. Boşanmadan sonra bildiğimiz gibi üç ay kadar bu iddet süresince, yani bir hanımefendi adet görme dönemindeyse boşandığı tarihten itibaren üç ay kadar iddet bekler. Ondan sonra eskocası ile tamamen alakası kesilir. Üç aylık süre içinde e, iddet nafakası e, alma hakkı söz konusudur. Aynen yani erkek daha önceki masrafı e, dikkate alarak, hanımına yaptığı harcamaları dikkate alarak nafaka vermesi gerekir. E, üç aydan sonraki döneme gelince hanımefendi diyelim evlenmemiş, evlenememiş, erkek zengin, varlıklı. Efendim sekreteriyle, başka başka biriyle evlilik yapmış. Hanımı üç ay bina liradan, üç bin lira nafaka aldı, kenara çekildi diyelim. Acaba durum böyle mi? Şimdi mehir tabii ayrı bir konu. Daha önceden e, miktarı belirlenen bir mehir varsa onu zaten alacak. Yani boşanma kesinleştiği anda e, kadının daha önce almadığı mehir varsa onu alma hakkı doğar. Erkeğin bunu ödemesi vacip hale gelir. Ödemezse ahirete kalır tabii ki. Yarın hanım boşadığı hanımı diyelim kıyamet gününde yakasına yapışır. Erkeğin vermediği bu mehri orada kadın onun amellerinden alır. Nafaka da aynı şekilde. Üç aylık süreli nafaka ver. Fakat üç aydan sonrasıyla alakalı da Bakara suresindeki bir, ay bir ayet-i kerimede e, ön açık tutulmuş aslında. Üç ayla da sınırlanmamış. Mesela ayet-i kerime ne sallallahu وَلِلْمُتَلَّقَاتِ maruf بِالْمَعْرُفِ حَقَرَ <الْمُتَّقِينَ> buyruluyor. Boşanmış kadınlar için Allah'tan korkan, boşayan kocaları üzerinde bir hak olarak e, maruf ölçülerinde, yani öfleçmiş, iyi bilinen, e, akıllı insan böyle hareket eder diyen ölçülere göre yararlılma hakkı vardır. Ne kadar süre yok bu ayet-i kerimede. Bu aslında ilginç bir ayet kerime. Yani kadın hakları bakımından boşanmış olan hanımların boşayan kocaları, eski kocaları üzerinde hak meydana gelmesiyle getirmesiyle alakalı ayet, bu ayet kerime geniş kapsamlıdır. Duruma göre. Mesela bir kişi sanayici çok zengin, varlıklı efendim e, hanımını boşuyor. Tabii meyrini vermiş. Meyr dediğiniz işte bileziktir, geridanlıktır neyse onları vermiş. Üç ayda biner, ikişer bin dolardan nafaka vermiş. Ondan sonra kadına ait özel bir mal, mülk falan da olmadığı için görünürde 3 üç ay sonra her şey kesilmiş mesela. Üç ay öncesinde bir sanayicinin eşi olan toplumda ona göre yerini alan bir hanımefendi üç ay sonra işsiz, güçsüz, fakir, evi yeri olmayan, başkalarına muhtaç durumda bulunan bir hanımefendi durumuna düştü mesela. Bu mantıklı mı? İşte günümüzün bütün hukukları aslında ülkeleri sanki maruf kelimesi müthiş bir kelime aslında. Tam 40 yerde Kur'an-ı Kerim'de bir yerde örf şeklinde geçiyor. 49 yerde maruf şekliyle örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan zamanın şartlarına göre akıllı insan böyle hareket eder denen, ortak insanlık değeri sayılan gibi anlamlara gelebilen bir terim, maruf kelimesi. Ve aileyle ilgili birçok konularda hep marufa atıf yapılmış, vurgu yapılmış. Mesela Nesabı ve aşiruhunebil maruf ayeti. Hanımlarınızla maruf ölçülerine göre geçim sağlayınız. Örfler, örfleşen, iyi bilinen örfe, makul akıllı insan böyle hareket eder denen ölçütlere göre geçim sağlayınız. Ondan sonra bakıyor, وَعَلَى الْمَوْلُودِ ve رِسْكُهُنَّ وَكِسْفَتُهُنَّ bil-mağruf <بِالْمَعْرُف> ayetinde e, hanımına ve çocuklarına olan harcamada e, mağruf ölçülerine göre harcama yapması erkeğin, çocuğun baba, babalarının üzerine vaciptir buyruluyor ayet-i kerim. Neye göre? ma'rufa göre harcama yapmak. Demek ki bir erkeğin ...evine, çoluk çocuğuna olan... ...harcaması, mağruf ölçülerine göre... ...sosyal seviyesine, gelir düzeyine... ...göre, mesleğine... ...göre... ...bir valinin, diyelim ailesine... ...harcaması başka, bir hakimin... ...başka, bir sanayicinin... ...başka, bir... ...efendim... E, ...inşaat işçisinin başka... ...ve diğer geliri son derece... ...askari olan, asgari ücretle çalışan... ...birinin elbette harcaması birine... ...farklı olacak... Yani bunların sosyal seviyelere, gelir düzeylerine göre harcama yapmaları maruf kelimesiyle ifade edilmiş. Şimdi burada da boşandıktan sonra sanki üç aydan sonrasını da kapsayan şekilde marufun gerektirdiği, örfün gerektirdiği diyelim. Ki günümüzde dünya milletlerinde boşanma meydana gelince 20 yıl evli kalmış karı koca, mamülk edilmişler ama her şey kocasının üzerine tapulu, kayıtlı. Araba kocasının üzerine kayıtlı. Ev tapusu kocasının üzerinde. Arsa almışlar onun üzerinde. Hanımı da belki görev o da şeydi. Öğretmen olabilir çalışıyordur. Onun da bir maaşı olma ortaya harcanmış. Ortada görünen hiçbir şey yok. Evi harcanmış hanımın geliri. Ya da evin hizmetlerini görmüş, çocuklarını yetiştirmiş, eğitmiş. Kocasının eviyle alakalı hizmetleri yürütmüş kadın mesela. Bunun hiç bundan hiç mi değeri yok? Bakıyorsunuz. Şimdi tabiatıyla bütün bunlar dikkate alınınca Batı ülkelerinde, Avrupa ve Amerika ülkelerinde boşandığı tarihteki mal varlığı tespit edilir. Evlenme tarihinden sonra elde edilen mallar iki eşit parçaya bölünür diye bugünkü kanunlar bunu esasa bağlamış. Türkiye'de bunu getirdi mesela. Batı ülkelerinde uygulanan bu ilke Türkiye'de girdi Medeni Kanuna. Boşandığı tarihte ne kadar mal varsa Kar koca bunu birlikte edinmiş sayılır. Her ne kadar dışarıda erkek çalışıyorsa da evin içinde kadın da çalışıyor. Onun çocuklarını doğuruyor, büyütüyor, eğitiyor. Evin e, erkeğin efendim çalışırken olan hizmetinde, üzüntülerinde, sıkıntılı zamanlarında ona destek veriyor. En azından moral destek veriyor. Birlikte kazanmış sayılıyorlar. E, sonucuna vararak ikiye bölünsün mal ilkesi mesela yayıldı e, ülkelerde. O yüzden biz diyoruz günümüzde de gerçekten belki bir bilirkişi çalışması da yapılabilir. Hanımefendinin bütün bu malı mülkün edinmesindeki rolü, çalışması, faaliyeti neden ibarettir? Bütün bunlar tespit edilerek bu yüzde elli olur, yüzde kırk olur, yüzde bazen kadın daha başarılıdır, yüzde altmış bile olabilir. Erkek kadına göre daha başarısız olabilir malın mülkün edinilmesinde. Asıl aktif durumda olan hanımı olabilir. Bütün bunların değerlendirilerek kadına haklarının verilmesi de gerekir. İşte buna benzer e, günümüzde e, kısaca nafakanın mehre sayılması yerine daha geniş ufukla kadın haklarının ele alınması gerektiğini düşünebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam maaşlarımızı aldığımız bankaların verdiği promosyonlar caiz midir diye sormuş. Şimdi tabii biz maaşımızı e, aldığımız zaman banka bir iki gün öncesinden yatırıldığı için bütün bu para hareketlerini istifade ediyor. Envanterinde bu büyük para hareketi memurların maaşları e, toplandığı için bankanın bunun elbet istifadeleri oluyor. Ve buna karşılık da e, promosyon adı altında işçiye memura bir fazlalık veriyor. Yılda 300-500 lira, 700 lira neyse. Şimdi burada e, şu açıdan meseleye bakmamız gerekiyor. Mesela bir memur diyelim. Bankayı ayın 15'ine gittiği zaman saat 9'da maaşın tamamını hazır buluyor, alabiliyor. Hiç bekletmeden hepsini alabiliyor. Hatta bir gece öncesinden 12'den sonra eğer şifreyle internetten girerse kendi hesabına girebilen memurlar için o parayı başka bir bankaya nakletme imkanı da oluyor. Bir, bir gece yani ee, bir gün önceki gecesinde saat 12'den sonra bu imkan bile var. Bu da gösteriyor ki bu para tamamen işçinin veya memurun tasarrufuna geçmiş. Ee, memur bunu 15'inde yani saat 9'da alma hakkına sahip. Almayıp veya bir kısmını alıp geri kalanını bırakması kendi meselesi. Şimdi dolayısıyla bankayla şöyle bir anlaşma yapsa işçi veya memur ben ayın 15'inde maaşımı hepsini çekmem yarısını alırım, yarısını ise 3-5 gün 10 gün kullandırırım. Buna karşılık da bana promosyon adı altında 300-500 lira verirsiniz diye bir sözleşme yapsa bu faiz tanımına uyar. Fakat böyle bir sözleşme yok. Yani işçi veya memurun böyle bir sözleşmesi olmadığı için ayın 15'inde memuru gidince parasını hazır buluyor. İşçi de ayın 1'inde gidince parasını bankada hazır görüyor. Anında çekebiliyor yani isterse. Bu sebeple faiz tanımına bu promosyonlar uymuyor, alınabilir. Kendi ihtiyacı olan bunu harcayabilir ama benim ihtiyacım yok diyende de fakir fukaraya tasadüf edebilir. Çünkü zaten buna faiz kelimesi kullanılıyor. Dikkat de promosyon, yani fazlatan hediye, bağış olarak veya memnun kaldığı için o bankayla işlem yapmanızdan banka memnun kaldığı için size hediye kabiliğinden bir fazlalık veriyor. Anlamında e, bu kelime kullanılmış. Ancak dolaylı yoldan tabii faizi bankanın e, havuzundan alınıyorsa bazıları efendim o havuzda faiz akışı olduğu için gelirleri faizden olduğu için e, bu promosyonda faizli havuzdan geliyor. Bu yüzden alın, e, alınmaması uygun olur gibi diyenler olmuş ama bu dolaylı yoldan söylenen bir sözdür. O havuzun içinde tamamı haram demek de doğru değil. Çünkü bankalarında meşru sayılabilen birçok faaliyetleri var. İşte fatura tahsilatlarıdır, efendim paranakilleridir, transferleridir. Birçok hizmet bedeli komisyon olarak bankaların meşru sayılan gelirleri var. Havuza o gelirler de tabii ki akıyor. Tamamını haram olan kısımdan aldığımızı düşünmek de doğru olmaz. Ama şu da var. Belki maaşları hangi bankadan çekmemiz uygun olur derken faizsiz olan veya en azından devlet bankası kalırsa devlet bankasına kalsın gibi düşünceyle o tarafın tercih edilmesi tabii ki söz konusu olabilir. Başka bir kardeşimiz hocam, organ nakli rahim yumurtalık nakli Caizmir diye sormuş. Şimdi organ nakli aslında Eddaratu Bil Mahzurat kaydısına dayanan bir konu yine tedavi kapsamına giriyor. Dolayısıyla bir kimsenin yalnız organının alınıp bir hastaya nakledilebilmesi için ya kendisinin rızası daha önceden olmalı veya vefat ettiyse onun varislerinin, hak sahibi olan varislerinin iznin aranması da gerekir. Yani onların haberi olmadan, izni bulunmadan vefat eden kişinin bir sürü iç organlarını adli tıpta falan neyse veya şeyde tedavi gördüğü yerde alınarak oraya buraya dağıtılması elbette caiz olmaz. Çünkü o cenaze üzerinde artık e, hanımı, annesi, babası, oğlu, kızı kimler varsa e, hayatta onlar söz sahibidir. Onun mezara defnedilmesi, mezarının daha sonrasında korunması gibi konularda hak sahibi olan onlardır. Dolayısıyla onların rızası izni olmadan bu olmaz. Onların izni olan durumlarda da tabi belli organların bu el olur yüz olur, göz olabilir ciğerler olur efendim özellikle böbrekler olabilir falan dolayısıyla bu gibi vefat eden kişinin bu gibi organlarının alınıp başkasına e, doku uyumu olan başkasına nakledilmesi tedavi kapsamına girer ve caizdir diyoruz zaruret deline dayanarak dolayısıyla e, bu caizdir ama bu defa rahim nakli, yumurta nakli diye bir konu günümüzde devreye giriyor. Tabii ki her organın nakli caizdir demek doğru değil. Rahim ve cinsel organın nakli yoluna gidilmesi elbette uygun olan bir nakil söz konusu olmaz. Bunların fonksiyonu şeyi başkadır. Farklıdır. Yani bu iki organla ilgili nakil konusunda doğrusu tedavi kapsamına gider demek uygun olmaz. Tedavi ee, olabilen yollarla, başka yollarla tedavi e, yolu işletilmelidir. Başka bir kardeşimiz vade farkı İslam'a göre e, nasıl olmalıdır diye sorumlu kardeş. Vade farkı bildiğimiz gibi mal alım satımlar ise caizdir. Yani bir malı ben peşin olursa bin lira derim on iki ay taksit edildiğiniz zaman bin yüz lira derim dese bir kimse yani bin yüz liraya satıyorum dese müşteri tercihini yapınca bu alışveriş caiz olur aradaki 100 liralık fark faiz değil. Bu malın satışına eklenen yani karına eklenen bir fazlalık olur. Bu fazlalık da caiz olur. Efendim burada sohbet edelim, noktalarken